Yani tafsilli imanının tavsilli meseleleri hangi meseleyle birlikte başladı? İman amelle amelle iman ilişkisi ve bunların ehl-i sünnet indindeki e, açıklamaları bir de muhaliflerin görüşü değil mi? Yani dört evet. beş tane imanla alakalı genel başlıklar vardı bizim e, genel olarak anlattığımız e, derslerde. Ne vardı işte imanın hakikati, iman artması eksilmesi, imanla İslam arasındaki fark, imanla istisna.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 o yüzden elimizde sadece İmam Malik işgali kalıyor. O yüzden ondan gelen rivayetleri özellikle bakın ele alacağız kardeşler. Şimdi birinci rivayet İmam Malik'ten gelen birinci rivayet kardeşler, Vehb İbnu Abdullah Taraki ile gelen bir rivayettir. İmam Malik'ten bir rivayet geliyor. Bu rivayet kardeşler Vehb İbnu Abdullah yoluyla geliyor. Vehb Vehb ibnu Abdullah Taraki ile gelen bir rivayet var. Vehb ibnu Abdullah diyor ki kardeşler, bakın su ile Malik'u Surike, e, su ile Malik ibnu Anas'in anil iman. Malik ibnu Enes Malik ibnu enese iman hakkında soruldu. Fekale qaulun ve amelun. İmam Malik de dedi ki iman, söz ve ameldir. Kultu, ben de dedim ki, Eyezidu ve yankuz. iman artar ve eksilir mi dedim? Fakale, İmam Malik de bunun üzerine dedi ki,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 Kale, bunun üzerine İmam Malik dedi ki: "Kad zekara Allahu fi gayri ayyin minel kitab minel Kur'an'ı enel iman yezid." Allah birçok ayette imanın artacağını zikretmiştir dedi. Fequltu lahu bu sefer tek şey soruyor. Özellikle o, o kısma cevap vermeyince özellikle eksilmeyi bir daha soruyor. Diyor ki: "Fequltu lahu kusu. Peki eksilir mi diye sordum. Kale da'il kelam fi nuksanihı ve kuffa anhu. Dedi ki bana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 bu sözü nakletmiştir. Şimdi İbnül Kasım'dan geliyor dedik bu ikinci rivayet. İbnül Kasım da kardeşler fakih bir kimsedir. İmam Malik'in öğrencilerindendir ve güvenilir kabir kimsedir. Evet İmam Malik'ten gelen üçüncü rivayet İsmail İbnu Ebi Uways İsmail İbnu Ebi Uways'ten gelen rivayettir kardeşler. İsmail İbnu Ebi Uways yoluyla gelen rivayettir. Bakın diyor ki su ile Malik'un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 Şeyhülislam Allah kendisine işaret edilmez diyor. Şeyhülislam Kurnaz. Anladık mı? Çünkü avam öyle biliyor. Avam, avam da cismin anlamı o zamanda o. Geliyorum ben sen diyorum ki ya şeyhülislama sordum ben. Allah cisim midir? Yani o adam hemen ne anlıyor? Allah işaret edilen midir anlayacak. Çünkü cismin anlamı o ya.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 tercih etmemizin dördüncü gerekçesi olarak da kardeşler Şeyhül İslam da bu üçüncü sebebi tercih etmiştir İbni Mâlî'nin üçüncü sebebi tercih etmiştir. Şimdi derseniz ki Şeyhül İslam'la ne alakası var? Şu alakası var. Bakın kardeşler İbni Teimiyeden sonra ehli sünnet alimleri icma etmiştir ki yeryüzünde gelmiş geçmiş.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 Bunu Abdullah İmam Ahmed'in oğlu Abdullah es-Sünnesinde bu rivayeti yapmıştır. Yine el-Acuri eş-Şer'iyada, El yine İbn Abdülberr'et Temhitte, ondan sonra ez-Zehebi es-Siyer'de bunu rivayet etmişlerdir ve isnadı sahihtir kardeşler. Yine İmam Malik'ten bu lafızlara yakın İshak rivayeti gelmiştir ikinci olarak. El-Alaka'i bunu rivayet etmiştir. Yine üçüncü olarak kardeşler İbn Nafi rivayeti vardır. İbn Nafi rivayeti. İbn Nafi diyor ki: "Kâne Malik bunu Enes'in"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 El imanu ve amelun yezidu ve İmam Malik diyordu ki iman söz ve ameldir, yezidu ve artar ve eksilir. Bunu da Hallal Sünnesinde rivayet etmiştir. Bakın beşinci ve son rivayeti de söyleyeyim. Suheyed İbnu Said İbnu Sehel el-Harevi rivayeti kardeşler. Burada da aynı artar ve eksilir ifadesini ne yapıyor? Kullanıyor. Bunu el-Beyhaki Sünnen'de zikrediyor. Ve bundan başka rivayetler de var kardeşler. Yani İmam Malik'ten birçok tarikten gelen rivayetlerde ne yapıyor kardeşler? Eksileceğini söylüyor. Eksileceği lafzı mevcut. O yüzden Malikilerin bakın Malikilerin en büyük imamlarından olan az önce de söylediğim gibi İbnu Abdilber et-Temhid'de ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın sözlerinin arasını cem ediyor. Bu kendi İmam Malik bizzat mezhebinin en büyük imamı. Bakın ne diyor? Diyor ki İmam Malik'in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 Az önce söylediğim rivayetler Abdurrezzak, İbn-i Nafi, İbn-i rivayetlerinde artıp ve eksileceğini belirtmişlerdir diyor İmam Malik'ten. Yani ne yapıyor? Eksilmeyeceğini söyleyen rivayetleri işaret ediyor. Eksilmesinde tavakkuf ettiği rivayetleri işaret ediyor. Ondan sonra eksildiğini söylediği rivayetlerle birlikte alıyor meseleyi. Diyor ki i̇bn Kasim'in rivayetinde öyle ama ne? Birçok alim de ne yapmıştır? Birçok rivayet de mesela Abdurrezzak, İbn-i Nafi, İbn-i gibi Onlardan gelen rivayetlerde de ne eksileceğini rivayet ediyor diyor. Burada ne işaret ediyor? Yani demek ki İmam Malik'ten eksilme sözü sabit. Bunları kendilerinin en büyük imamları söylüyor. Yine El Kadı İyad Tertibül Medarik adlı eserinde Kadı Kad yaz. Duymuş, duymuşsunuzdur. Türkçeye Kadı yaz diye yazılır. Kadı İyad diye geçer. En büyük alimlerindendir Malikilerin. Tertibül Medarik'te söylüyor bunu aynı şekilde. O yüzden kardeşler bütün bunlar gösteriyor ki İmam Malik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 Bunun bir ihtilaf, ehli sünnet arasında bir ihtilaf olmadığının en büyük delillerinden biri de kardeşler. Bakın, İmam el-Lâlekâ'i Şerhu u usûl sünnede, el-Acurri şeriada, İbn-i Ebi Asım el-Sünnede, Ebu Nuaym el-Hüccede, el-Kallal el-Sünnede, İbn-i Ebi Zamaneyn usûl sünnede, İbn-i Battah el-Ibane'de,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 Diğer bütün fırkalara göre neydi? İman cüzleri ayrılmaz. Yani harici ve mürciyelere göre ve mutesilere göre. İman cüzleri ayrılmaz. Dolayısıyla mürciye göre bazısının kalması hepsinin kalması demektir. Çünkü cüze ayrılmaz. Harici ve mutesileye göre bazısının yokluğu hepsinin yokluğu. Bir kısmının yokluğu hepsinin yokluğu demektir diyorlar. O yüzden dedi ki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 O yüzden bunların görüşlerini iyi tahkik edip anlamak gerekir ki yanılgıya düşmeyelim. Örneğin, bakın örnek vereyim size. Mu'tezile alimi El-Kadi Abdülcabbar mesela der ki qale Birisi derse ki اَتَقُولُونَ فِي الْا۪يمَانِ اَنَّهُ يَز۪يدُ وَيَنْقُسُ Birileri bize derse ki diyor. Mu'tezile âlimi Kadi Abdülcabbar. Birileri bize derse ki siz imanın artıp ve eksileceğini söylüyor musunuz?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 Mesela 3-4 tane kasıs içkiler derler ki imanın artmasından maksat işte tasdikin devamlı olarak sende kalması anlamındadır diye. Ne yapmışlardır? Görüşlerini açıklamışlardır. Demek ki iman hakkında artma ve eksilme yok. İşte baksın Ebu Maal Cüveyni falan bunları anlatıyor vesaire. Bazıları da demişlerdir ki mesela şaerlerden iman edilen iman artar kastımız iman edilen şeyin art, artıp eksilmesine göre. Şimdi iman edilen şey artar mı? Artar. Yani mesela neydi?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 Bunlar arasında icmaen kabul edilmiştir ki veya en fazla şunu diyebiliriz en uzak cumhur ulemaları demişlerdir ki iman artmaz ve artmaz ve eksilmez. Böylelikle kardeşler görüşleri anlamış olduk. Allah-u Alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barikala Muhammed'in ve ve sahbihi Tabi şunu da söyleyelim. Önümüzdeki derste de inşallah kardeşler ne yapacağız? Artık karşılıklı deliller, münakaşalar bu şekilde seri inşallah devam edecek. Önce ehli i sünnetin görüşünün delilleriyle. Ee, devam edip serimizi e, sürdüreceğiz inşallah. Vallahi alemd sallallahu aleyhi ve sellem